Ham bizim dedik, her nerede Cihan bizim dedik, her nerede Aa bu hayat Zemzem Kevser nerede Aa bu hayat Zemzem Kevser nerede ya Ali cimcimey gerger nerede, Ya Ali cimcimey gerger nerede, Şahi Merdan bu toprakta yatıyor, Şahi Merdan bu toprakta yatıyor. yüzünde hükme kahraman yer yüzünde hükme iledi kahraman zalol oğlu cihangir aba müslüm han zalol oğlu aba müslüm hamzanın gürsünden titredi cihan hamzanın gürsünden titredi cihan çok tehlikevan bu toprakta yatıyor. Çok tehlikevan bu toprakta yatıyor. Hacı Bektaş Seyyid Mahmut Hayrani, Hacı Bektaş Seyyid Mahmut Hayrani. Hacı Bayram Veli Veysel Karani Hacı Bayram Veli Veysel Karani Davut sularıdır Pirsultan hanı Davut sularıdır Pirsultan hanı Çok hanedan bu toprakta yatıyor Çok hanedan bu toprakta yatıyor